Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillahi ve İman e, nedir onu anlatıyorduk. İman demiştik, e, kalbin tasdik etmesidir. Dil de Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilmek için dil de e, takrir ediyor. Ama asıl kalbin tasdik etmesidir. Hanefilerden İmam Pezdevi ile fahrul İslam ile Fahru'l-İslam ile Fakrül İslam Pezdevi ile Şemsül Eymme Onlar diyorlardı ki Dilin ikrarı da bir rükündür Ama bu rükünleri ikiye ayırıyorlardı Rüknü zahit vardı Dilin ikrarıydı Rüknü asli vardı O da kalbin tasdik edişiydi Neden dile rüknü zahit diyorlardı İkrah varsa ölüm tehlikesi varsa Zorluyorlarsa inkar ediyorsa rüknü zâid olan dille ikrarı kişi reddederse kafir olmazdı. Ve kalbuhu mutmainnun bil iman demiştik. Peki şimdi bunları geçen derste anlattık. Vel iman huvel ikraru bi'l lisan ve't bi'l Bu İmam Tahavi rahimehullah Ebu Hanife'den gelen bu görüşü alıyordu ama Maturidi İmam Maturidi ne diyordu? Asıl olan ''Kalbin tasdikidir, dilin ikrarı Müslümanlar arasında Müslüman muamelesi görebilmek için geçerlidir.'' diyordu İmam Maturidi rahim Eşariler de onların da cumhuru bunu söylüyordu. Peki şimdi efendim bu tasdik ve ikrarla alakalı mezheplerin farklı görüşleri var. Mu'tezile imanı tarif ederken şurada sayfanın dibinde bir tarif almış. Ne diyor? El iman huvat bil cenani vel ikraru lisani, vel amelu bil erkani Aslında bu Mu'tezile'nin tarifidir. Mu'tezile ne diyor? Amel de imandan bir rükündür. Amel de imandan bir rükündür. Onun için büyük günah işleyen kişi eğer tevbe etmeden ölürse o imanını kaybetmişti çünkü amel imandan bir rükündür fakat kafir de olmaz imandan çıkar ama kafir de olmaz el menzile beynel menzile teyin. peki biz diyoruz ki iman amel bunu nasıl anlamamız gerekiyor e gel diyoruz mutezileye Kur'an-ı Kerim'e bakalım sen diyorsun ki amel imandan bir cüzdür eğer amel imandan bir cüz olsaydı Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ameli imanın üzerine atfetmeyecekti. Ameli imanın üzerine atfediyorsa atıfta ne vardı demiştik? Mugayyaret vardı. Yani Câ'e Ahmedu ve Muhammedun. Ahmet ve Muhammed geldi. Yani iki tane ayrı adam geldi. Atıf bize bunu gösteriyordu. Şimdi burada Ehl-i Sünnet'in delili şu. mutezileye karşı Muhtezile diyordu ki Amel imandan bir cüzdür, biz hayır değildir diyoruz. Dolayısıyla bir adam büyük günah yapsa da, tevbe etmeden ölse de Allah Teala onu cennete sokar. Yani cehenneme girdikten sonra, belli bir müddet kaldıktan sonra. Neden? Çünkü iman ayrı, amel ayrı. Amel imandan bir cüz değil. Peki ne diyoruz? Orada bakın şimdi karşı sayfada sizde Meryem suresinin 96. ayet kerimesini delil olarak getiriyor. Ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ İman eden, ameli salih işleyenler. O amelus salihati nereye atfediyor? İman edenlere atfediyor değil mi? İman edenlere. Yani o zaman bunlar atıp bize şunu gösteriyor ki iman ayrıdır, ameli salih. Ayrıdır. Yani birisi ameli salihi yoksa, ameli salih yoksa, e, efendim bu imanı varsa, e, imanını imanı varsa, imandan çıkmış olmaz. Günahkardır. Günahkardır. Yine orada elledin yueminon bil geybi, ve yuqimun asallate, ve yuqimun asallate neriyat fediyor? bil geybi. Gayba inananlar ve namaz kılanlar Bakara suresinin 3. ayet-i kerimesi yine Tevbe suresinin 18. ayet-i kerimesi orada ya'muru <gülüyor> masacidi llahi <gülüyor> men salate wa mescitleri imar edenlerden bahsediyor اَنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْلَّوْمِ الْآخِرِ آمَنَ بِاللّٰهِ Allah'a ve ahireti iman edenler bunlar mescitleri yaparlar. Başka? وَاَقَامَ salate, اَقَامَ السَّلَاةَ Namazı kılanlar, namazı kılanlar akame فِيلٍ nereye atfediyor? آمَنَة'ya atfediyor. Demek ki namazla namazı kılmak bir ameli salih. İman etmek ayrı bir şey ki namaz kılmayı iman etme üzerine atfediyor. Eğer aynı olsaydı o zaman burada atıf olmayacaktı diyoruz. Bu ayet-i kerime ile alakalı böyle bir hamiş olsun, bir talik olsun kenarına düşün. Şimdi ayet-i de mescitleri kimler yapar? Cenab-ı Hak onun özelliklerini sayıyor. Bir, iman edecekler değil mi? اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ ''Men âmene billâhi vel yevmil âkhir.'' Sonra ''Ve akâmes salâte.'' Namazı kılacaklar. ''Ve âtes zekâte.'' Zekâtı verecekler. Sonra ''Ve lem illallah.'' Sadece Allah'tan korkacaklar. Yani sadece Allah'tan korkacaklar cami yapsın. Eğer onların küresel güçlerden korkuları varsa camileri yapmasınlar. Sonra Küfür geldiği zaman o camiyi bırakırlar, onlara teslim ederler. Cami onların e, ayakları altında o musallagahlar çiğnenir. Eğer Allah'tan başka insanlardan korkuyorlarsa bunlar yapmasınlar. Sadece Allah'tan korkanlar camileri yapsınlar. Ve lem yakşe illallah. Harp mecmuasında resmi var ya Seyit Onbaşı'nın. Hani o Çanakkale'deki komutan Cevat Paşa... Diyor ki e, Seyit Onbaşı'ya oşın zırlısını üç tane atıyor topu, üçüncü isabet ediyor. Oşın zırlısı gömülüyor Çanakkale'ye. E, fotoğraf çekecek, harp mecmuasında basılacak, diğer cephelerdeki askerlere moral olacak. Kaldır diyor, çeke, çeksin fotoğrafçılar. Kaldıramıyor. Bir, iki, üç diyor ki evladım kaldırmadın mı bunu? Kaldırdım komutanım diyor. Kaldırdım. Allah'ın izniyle yine kaldırırım. Ama kaldırmak için oşun zırhlısının İstanbul'a doğru gittiğini görmem lazım. Ayasofya'daki ezan Muhammedi'ye gitmek için o zırhlı İstanbul'a doğru ilerlediğini görmek lazım. Yani şimdi camihi velem yekşe illallah sadece Allah'tan korkanlar onun kapısında bekleyebilecek işte. O korku o muhabbet size öyle bir iman veriyor ki 275 kiloluk topu ya Allah dediğiniz zaman kaldırabiliyorsunuz. Öyle bir iman veriyorsa. Peki, birincisi bu. İkinci delil orada yine şart meşrut bağlamında değerlendiriyor. Omen ya'mel minas salihati ve huve mu'minun ta suresinin 112. ayet-i kerimesi. Omen ya'mel minas salihati ve huve mu'minun. ''Mü'min olduğu halde ameli salih yapan kimse.'' O men ya'mel mine salihâti ve huve mu'minun.'' Peki demek ki iman olmadan ameli salih olmuyor. Allah kabul etmiyor. Burada şart meşrut var. Bunlar da birbirinden farklıdır. Yine bir başka delil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde e, imanı anlatıyor. Cibril Efendimiz aleyhisselama soruyor. İman nedir diye Allah Resul Aleyhisselam iman tarif ederken yine sizin kitapta var o paragrafın dibi ne buyuruyor? el imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve tu'mine bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Peki burada imanı anlatıyor. İmanın içinde Allah'a, meleklere, peygamberlere kadere iman var. Ama ameli salih var mı? Yok. Eğer ameli salih imandan bir cüz olsaydı o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada onu da zikredecekti. Neden? Çünkü bu Cibril hadisinin sonunda Efendimiz buyuruyor ki bu Cibril'dir. li liyüallimekum díneküm değil mi? Size li liyüallimekum díneküm dininizi öğretmek için size geldi. Buyuruyor. Peki... Efendim devam ediyoruz şimdi metinden. Şimdi metin parantez biliyorsun metin şer biliyorsunuz artık bunlar metin ne şer ne haşi ne talik ne he? biliyorsunuz. Peki wal-ıman wal-ıkararu bil bil ve anne, tüm Allah ﷻ tarafından anlattıkları ve tüm Rabbimiz ﷻ tarafından anlattıkları, tüm Allah ﷻ tarafından anlattıkları, tüm Rabbimiz ﷻ tarafından anlattıkları, tüm Rabbimiz ﷻ tarafından anlattıkları, tüm Rabbimiz ﷻ tarafından ee, harfi celin hasfiyle what tasdiku bi enne tasdik nedir bi enne cemia bunların hepsine de hepsini tasdik etmek şu söylediklerini ya da burada wa naqulu inne de diyebiliriz. Kavul maddesinden sonra Elif'nun geldiğinde eğer zan anlamı yoksa o zaman ne oluyordu? inne oluyordu değil mi? Wa naqulu inne de diyebiliriz veya bazı nusallarda sadece ve cemi'u var, istiknafi olarak alıyor. Efendim ve enne olarak aldığımızda yani tasdiku bi enne demektir. harficerden cerden sonra elif'in ne olur? Ee, yani oradaki hemze fetha olur. Bi enne. Tasdiku bi enne cemi'a ma enzalallahu te'ala fil Kur'an'ı. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'a hakimde indirdiği her şeyi tasdik etmek, değil mi? Her şeyi tasdik etme. Cemiyama anzarallahu fil Kur'anı. Lakin yani, fi kasasihim, عبرة لول الالباب. Nahna kusaleek ahsen <gülüyor> al kasas. Okuduk tefsir dersinde, kisalarla alakalı. Şimdi adam diyor ki, asatirul evvelin uydurmadır. Peki, böyle bir akide olur mu? Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayete inanmasa, kıssa uydurmadır derse bu adam imanı kalır mı kardeşim? Nasıl inanacaksınız? Her şeye. Ma enzelallahu fil Kur'an. Kur'an-ı Hakim'de indirdiği şeyin tamamına inanmak, tasdik etmek. Ve cemi'a ma sahha an Resulillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen her şeye, ve مَا سَحْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ. Efendimiz'den olduğu sayı olan her şeye inanıyoruz. Neden? Neden inanıyoruz? Yani şimdi hadisi inkar etsen ne oluyor? Neden? Çünkü Efendimiz'in masumiyetini Kur'an bize haber veriyor. Resulullah'ın masum olduğunu. Yani Resulullah masumsa o zaman Efendimiz yalan konuşmaz. Onda yalan olmaz. وَمَا يَنْطِقُ anil الْهَوَىٰ in <gülüyor> huwa eğer sahihse ondan gelen her şeyin her şeyi de tasdik ediyoruz kabul ediyoruz wa jami'a ma sahha an rasulillahi min al-şer'i şeriat olarak efendimizden gelen her şeyi tasdik ediyoruz min al-şer'i vel bayani vel bayani çünkü hani la tuharrik bihi lisaneke li ta'cale اِنَّ ve جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِعَ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Efendimiz hızlı okuyor. kuran Hakim Cenab-ı Hak ona acele etme diyor. Beyanı da bize ait. Hem muhafazası bize ait. Yani onu senin kalbinde muhafaza etmekle bize ait. Beyanla bize ait. Peki Kur'an-ı Kerim'i kim beyan ediyor? Lütbeyyin elin nas efendimiz beyan ediyor Allah Teala ona indiriyor o da insanlara beyan ediyor Peki başka bir ayette bu okuduğum ayette beyan bana ait diyor o halde efendimizin Kur'an beyanını da Allah ona vahy ediyor değil mi şimdi bu ayette ne buyuruyor Summe inna aleyna beyane beyanı da bana ait Peki lütbeyyin elin nas bu Kur'an'ı sana insanlara beyan etmen için indirdim Fenzalla ileyke zikra li tubayyin beyan etme. Beyan eden kim? Allah Resulü. Peki beyan nereden alıyor bu açıklamayı, beyanı? Bu simme inna aleyna beyan ayeti gösteriyor ki onu da Cenab-ı Hak'tan alıyor. Çok ayet var bununla alakalı. Peki onun için mine şer'i ve beyan. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem'la şeriatla alakalı Kur'an-ı Hakimin beyanıyla ilgili gelen sahih rivayetleri de tasdik ediyoruz. E, küllehu yani cemi'a ma enzelallahu küllehu bütün bunların tamamını efendim e, hakkun hak olduğuna, sabit olduğuna doğru olduğuna şehadet ediyoruz, tasdik ediyoruz, bunları kabul ediyoruz. iman vel imanu vahidun şimdi efendim İman artar mı, eksilir mi? Ondan bahsedecek. İman artar mı, eksilir mi? İman artmaz, eksilmez. İman güçlenir, zayıflanır. Ebu Bekir'in imanıyla radıyallahu anh, bizim imanımız ayrı değil. İman güçlü olur, zayıf olur. Yani اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ <الْعُلَمَى> Bir alimin haşyet haliyle avamın haşyet hali aynı değil. Ebubekir Bekir radıyallahu anh efendimizin İman ve teslimiyetiyle Bizi gibi adamlarınki Bir değildir kardeşim Peki iman Artar eksilir bununla alakalı Ayet kerimeleri o zaman nasıl anlıyoruz Bunları Semaratul iman bağlamında Anlıyoruz Yani bir adamın ameli salih çok olursa Efendim bu adam imanı artar demek Yani teslimiyeti artar Çok ameli olur Amali salihası Değerlerinden daha fazla olur. Bu şekilde anlıyoruz. Veya Ebu Hanife'den şöyle bir görüş var. Bu imanın artması İslam'ın bidayetindeydi. Her ayet-i kerime nazir oluyor. Her inen ayete sahabe iman ediyor. Bu şekilde yani iman ettikleri ayet artınca imanları da artmış oluyordu. Ama şimdi bu olmaz. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim artık ortada. Müslüman olan bir anda bütün ayet kelimelere iman etmesi gerekir deniyor ama biz bunu nasıl anlıyoruz? Yani zadetum imana efendim veya bununla alakalı yazdığı imana e, gibi e, imanın ziyadeleşmesi ile alakalı ayet kelimeleri ne diye anlıyoruz? E, efendim amali salih neticesinde e, iman meyveleri ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? İşte inkiyat var, teslim var, şükür var, sabır var ki geçen derste onları anlatmıştık. Yani imanın neticeleri, semeresi onda daha artmış olur. Şükür artar, sabır artar. Yoksa bizzat iman artmaz, eksilmez. Efendim vel imanu vahidun. İman birdir. El imanu Vahidun ne demek birdir? İman tasdikten ibarettir. Tasdik, değil mi? Kalbinizde Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in onun peygamberi olduğuna şahadet ediyorsunuz. O halde iman birdir diyoruz. Yani bütün mükelleflerde böyledir. Yani A şahsının imanıyla B şahsının iman edeceği esaslar değişmez aynıdır. Hepsi kalbiyle tasdik etmeli, diliyle ikrar etmeli. Kalbiyle tasdik, diliyle ikrar etmeli. Wa ehluhu fi aslihi sawaun. Wa ehluhu ve ehlu ayi şeyin ve ehlul iman, değil mi? Zamir imana gidiyor. Ve ehlul iman fi aslihi fi asli el imani. Fi asli ayi şeyin fi asli iman. İmanın aslında da hepsi aynıdır yani. Nedir? İşte yer ehli, gök ehli, melekler, insanlar, cinler tamamı Allah Teala'nın vahdaniyetine, efendim zati, fiili sıfatlarını hepsi iman ederler. Melekler de aynı sizin gibi Allah'a iman eder. peygamberler de, cinler de Allah Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna, zati sıfatlarına, subuti sıfatlarına ...iman ederler. Yani... ...ve ahluhu fi aslihi... ...demek aslil iman bu demek yani... E, ...seva'un aynıdır. Peki ne farklıdır? ...ve'tefâzulu beynohum bil khashyeti... vet ...ve muhalefetil hevâ... ...ve mulâzemetil evlâ... ...işte burada farklılık var. Yani... ...themaratul imanda farklılık var. Neticede farklılık var. Aslında herkes... Aynı şeye inanıyor. Yani Cenab-ı Hakk'a işte Ebu Bekir Efendimiz de onun zatına, subuti sıfatlarına bizim gibi inanıyordu. Siz de, Biz de onun gibi inanıyoruz. Melekler de bu şekilde inanıyor. Fakat tefadül, farklılık nerede, üstünlük nerede? Beynuhum ehli iman arasındaki tefadül, üstünlük bilhaşya, haşyetle olur. Yani Allah Teala'da da teslimiyetle olur. Başka ve takva ile olur. Neydi takva? Hifzun nefsi amma yu'fimu. Nefsi günaha düşüren şeylerden korumaya takva diyorduk. Hifzun nefsi amma yu'fimu. Ve ile <mukalefetil> heva. Hevaya muhalefet etme ile ortaya çıkar. Yani Nefis arzular var. Şimdi diyor ki yani git 15 gün var şurada okulun açılmasına efendim biraz tatil yap keyif yap diyor e ama öteki diyor ki yani ben bu ümmete bunlarla hizmet etmem gerekiyor akideyi anlatmam gerekiyor yani geldim dünyaya en azından bir metin okuyayım ki insanlara okutabilecek elimde avucumda bir şeyler olsun yani hevaya muhalefet edebilmek kardeşim hevaya arzuya yani bütün bu alimlerin Ulema, hepsinin çocukları var, evi var, hevaları var ama böyle yani sofraya oturduklarında hep böyle birkaç dakikada yiyip kalkmışlardır. Zaman zaman böyle 15-20 dakika kalmışlardır ama oturamazsınız. Yani şöyle 10 dakika, 20 dakika böyle keyifle beraber, tabii böyle bir yere arkadaşlarınızla gittiğinizde olur bunlar ama normalde evde mutala müzakere ederken oturup da 20 dakikada yemek yani belki sağlık vesaire açısından bunlar öyledir ama yiyemezsin kardeşim. Yani bu yola indiğin zaman bu mecraya olmaz onlar. Peki ve muhalefetil hevâ ve mulâzemetil evlâ. Hevâya muhalefet edecek, iman burada ortaya çıkar. Yani asıl itibariyle imanda herkes aynı. Peki nerede farklılık var? Haşşet'te farklılık var takvada farklılık var. Hevaya muhalefette farklılık var. Bir de evlaya evla olan. Yani iki ibadet var şimdi. Bir ibadette iki boyut var. İmanı güçlü olan ne yapıyor? Her şeyin en evlasını yapıyor. En alasını yapıyor. Yani en böyle delili daha güçlü olanını yapıyor. Sefer'e gidiyor şimdi adam. orada oruç tutmak daha evla oruç tutuyor bozmuyor halbuki seferde ruhsat var değil mi hemen şehre mümkünun şehra felyesum o men kana marizan au ala seferin ama diyor ki ben azimetle amel edeyim ve mulazemetil evla dedik peki ve aslul iman imanın aslı efendim vel mu'minun kulluhum avliyaur rahman bütün müslümanlar rahman'ın velileridir Allah'ın dostlarıdır. Neden? Çünkü burada ayet-i kerime almış. Allahu veliyulle dine amenu. Bakara Suresi'nin 257. ayet-i kerimesi buradan takip eden kardeşlerimiz için söylüyorum. Siz şerhte buldunuz, değil mi? Veli ne demek? Fa'il kalıbında anlamı nedir? El vali yani. Allah vali ne demek? Allahu mutavvilul umur. Allah azze ve celle nedir? Yani sizin bütün işlerinizi üstlenendir. Allahu nasiruhum. Allahu mutavalli umurihim. Allahu nasiruhum. Allah onların yardımcısıdır. Tam yani bak bütün onların işlerini üstlenir. O halde veli nasır deme, yardımcı demek. Hani in yansurukumullahu fele ghalibelekum. Eğer Allah yardımcınız olursa felâ galip Kim size galip olur ki Allahu ali yüledîne âminu yuxrju min azdurmât ila nur ve alîdîne kafaru avliyâuhumut tağûtu yuxrjûnuhum nur ila azdurmât. Ulaik ashabun nahr Peki, ve müminlünü Hepiniz avliyâ rahmansınız. Ama bir de özel anlamda. Evliyaullah var değil mi? Meşah-i kiram var. ''Efendim ve ekramuhum indallahi etva'uhum'' ''Ve ekramuhum'' ''En değerlileri Allah katında indallahi Yani ''Ekramul mu'minin'' ''Ekramuhum'' ''Ekramul mu'minin'' ''İndallâhi etva'uhum'' ''Ekramunun nesidir?'' haberidir. ''Allah katında en değerli olanlar hangileridir?'' ''Ekramuhum'' ''En itaatkar olanlarıdır'' ve atbahuhum lilkur'ani kur'an hakime bütün varlığıyla en ziyadesiyle tabi olanlardır. Yeryüzünün bir sistemi var. Yeryüzü sistemine göre insanlar nasıl değerlendirilir? Rengine bakarlar, ırkına, soyuna bakarlar. Peki Allah'ın sistemine göre inne ekremakum indallahi etkaakum. Takvaya bakıyorlar, değil mi? Hani Sahabede çok, Araplarda çok aşırı derecede ırkçılık vardı. Bilal-i Habeşiye Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz kızınca ne diyor? Yevnes sevda, ey siyah kadının oğlu diyor. Tabii o da üzülüyor, biz Müslüman olduk. Yani var mı bundan sonra bir daha siyah kadının, beyaz kadının oğlu? Efendimiz hadiseden haberdar olunca bununla alakalı hutbe irade diyor. Dönüyor Ebu Zer'e ne diyor? لَيْسَ لِبْنِ الْبَيْضَاءِ عَلَىٰ اِبْنِ السَّوْدَاءِ فَضُلٌ Haberin yok mu Ebu Zer, İslam geldi. Bundan sonra beyaz kadınların çocukları, siyah kadınların çocuklarından üstün değil Ebu Zer. Ebu Zer Efendimiz başını yere koyuyor, söyleyin diyor. Bilal'e gelsin o siyah ayaklarıyla başımı çiğnemeden Ebu Zer başını secdeden kaldırmayacak diyor. İşte böyle Allah Resulü bakıyor ki siyah diye azarlanıyor Bilal-i Habeşi'ne buyuruyor. Semiatul الْلَيْلَ خَشْفَنَ عَلَيْكِ بَيْنَ يَدَيْيَ فِي Dün gece cennetteydim Bilal diyor. Sen de önümle gidiyordun, ben de arkandaydım, ayakkabının hışırtılarını işitiyordum. Söyle bana hangi amel seni buraya getirdi? Şimdi sahabe-i kiram efendilerimiz bakıyorlar tabii. Yani Allah Resulü nasıl eğitiyor? Din kültürü ahlak kitapları var. Para için kitap yazıyorlar kardeşim, para. Şirketler var, biliyorum ben. Şirkette şimdi üç tane öğretmen diyelim buluyor buradan. Çok şeyler de döndürüyorlar. O kitapları yazıyorlar. Neden bahsediyor? Ottan bahsediyor, ağaç sevgisinden bahsediyor. Onun hayatı diyor, bunun bilmem nesi diyor. Resulullah yok orada, İslam yok. Ya Resulullah'a koysana bak bonzai diyorlar, sentetik uyuşturucu diyorlar. Nerede yayılıyor bu? O kitapların okutulduğu okullarda Resulullah'a koymuyor ki. Ya Peygamber'i koy kardeşim bak. Bilal-i Habeşi'yi nereden alıyor, nereye getiriyor? Ebu Zeli'yi alıp nereden, nereye getiriyor? Efendimiz'i koy ya adam 5 Muhammed diye kitap yazıyor, Resulullah Efendimiz'e hakaret ediyor orada. Kime reddiye yazıyor? Kadı İyaz'ın şifasına. Şifa ne kardeşim şifa? Men kara'e şifa fekad şefaha. Kim şifa okursa Allah'ın inayetiyle şifa bulur. Kadı İyaz, Endülüs ulemasından, Maliki fukahasından büyük muhaddis, Müslüm üzerine tamamlayamadığı bir şerhide var. Peki Kadı İyaz rahmetullahi aleyh. Yani bu kitap neden okunuyor? Efendimiz nasıl oturdu, nasıl kalktı, nasıl konuştu? Hep bu kitabı okudular ki talebe ya da camide cemaat Efendimiz'i görsün önünde. Komutan, komutan peygamberi dinlesin. Talebe, Efendimiz'in çocukluğuna baksın. Adam fakir akşam evine ekmek götüremiyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın Şib-i Ebi Talip'te ambargo altında Fatıma su, süt isterken ona süt getiremediği Aline baksın onunla teselli olsun. Efendimizi çıkarıyorlar işte. Peygamber Aleyhisselamı hayattan çıkardın mı? Böyle uydurma kitaplar okursan kardeşim, böyle bonzayin önüne geçemesin. Ve akramuhum indallah En yüce Müslüman, en yüce insan kim? Allah Azze ve Celle en itaatkar olan, ve etbağhum lill-Kur'anı. Kur'an'a hakim en ziyadesiyle tabi olan ki Kur'an'a hakim bize böyle bir e, boyut getiriyor. Peki o asul-i imani imanın aslı esası nedir? Huvel imanu billahi teala ve malaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ahire ahiri ve'l-ba'si ba'd el-maut murrihi min Allah teala. Efendim imanın aslı esası Onları şimdi bir daha hülasa ediyor, özetliyor. Diyor ki Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe vel dirilişe badel ölümden sonra dirilişe ve kadere kadere hayrihi hayır ve şer boyutuyla kadere iman etmek ve hulvihi acısı tatlısıyla minallah hepsinin ayır şer, acı tatlı her şeyiyle kaderin Allah'tan olduğuna, inna külle şeyin, halak bir kader. Allah Azze ve Celle'nin senin hayatına da alem'e de bir nizam kural koyduğuna iman etme. Kader'e inanıyorsunuz. Yani artık kader uzun. Kaç derse anlattık. Oraları böyle tekrar tekrar dinleyip, inşallah kaderi imanla alakalı sizde bir meleke oluşacak u Mumin kü Bün bunlara biz iman ediyoruz Lnubeydim Ru hiçbir peygamber arasında ayrıma gitmiyoruz ayrım yapmıyoruz. Yani buradan hareketle ne diyorlar Efendim diyorlar Peygamberlerin biri diğerinden üstünde değil ya olmaz mı? Tilkar Rulü fadan ba ba değil mi bu konuyu işlemiştik herhalde. Yani allah Teala peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün kıldığını beyan ediyor. O halde burada yani ayırmadan hepsine inanıyoruz. Hz. Musa'ya gibi İsa gibi Kur'an-ı Hakim'in bahsettiklerine tafsili olarak inanıyoruz. Ama bahsetmediklerine ise Kur'an-ı Hakim'de olmayanları onlara da icmali olarak inanıyoruz. La nufarriku beyne ahadin min rusuli musaddikuhum kulluhum hepsini tasdik ediyor. musaddikuhum kulluhum bima ja'u getirdikleri her şeyde onları tasdik ediyoruz getirdikleri bildirdikleri her şeyde onları tasdik ediyor ne diyor üstat sende insan toplum sende temel ve bina ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna. Sen de insan ve toplum, sen de temel ve bina ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna. Aklım fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani Allah Resulü. Aklım fikrim var deme, hepsini öldür sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani böyle inanmak işte. Felsefe ile iman arasındaki fark şu. Yani üstad, üstadın hayatını bir yazıda anlatırken önce imanla başlar İslam sonra tefekkür sonra amel sonra dava şuuru. Ama felsefe önce düşünceyle başlar. Allah'ı alemi Ruhu önce düşünceyle sorgular ve sonra yolda kalır işte. Yani imanın kokusunu alır, eteğine gelir ama nihai hamleyi gösteremez. Fakat İmam Gazali gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Üstad Necip Fazıl gibi teslim olanlar, onlar önce imanla başlarlar. Teslim olurlar, iman ettikten sonra düşünürler. Yani onun için Üstad aklın fikrin var deme hepsini öldür sana çöl gibi gelen o göldür diyorsa göldür. Yani İslam'da şöyle yok. Akıl, hani akılla kıymet yok değil olur mu? Allah Teala kaç yerde akletmeye, düşünmeye davet ediyor. Ama nasıl bir akıl? İmandan sonra bir akıl. Diyor ya yine Üstad. Bu iş ne akılla olur ne akılsız. Ey akıl bu iş ne sadece seninle olur ne de sensiz. Aklı olmayanı şeriat mükellef bile kabul etmiyor. Böyle bir din akıl dışı olabilir mi? Ama aklın idrak sınırlarını aşan bir takım hakikatler var. İşte önce inanacaksın. inandıktan sonra orada gideceksin. Artık bir yere gireceksin ki orada İmam Razi gibi nehayet-i ikdam-ül diyeceksin. İmam Gazali gibi anladığım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyetine teslim olmadan başka çıkış yolu yok diyor Gazali ya Gazali kim? Kant, Descartes'in misallerine varıncaya kadar bakın, Ezer'de hazırlanan bir tez var bende ondan almışlar, Mam Gazali'den almışlar Orta Çağ'da İslam algısı diye İtalyalı bir profesörün tercüme edilen bir kitabı var Orta Çağ'da İslam algısı oradaki ise papazların ifadeleri var diyorlar ki papazlar ya ne oldu diyorlar bu kiliseye? Artık kiisenin zeki talebelerin elinde ahdi cedid, ahdi atik göremiyoruz diyorlar. Ahdi cedid ne diyorlar? Matta, Markos, Luka, Yuhanna, İncil'in o nusallarının toplamına ahdi cedid. Yok diyorlar göremiyoruz. Bakıyoruz gizli gizli kaldırımlarda Gazali'nin kitaplarını okuyorlar. En zeki talebeler orta çağda Arapça İmam Gazali okumak için öğreniyorlardı. Şimdi bu milletin zeki evlatları da işte Avrupa'da doktora yapmak için oraya gidiyorlar. Kültürel işgal, emperyalizm. Yani Türkiye'de şimdi bir İslam üniversitesi kurmalı. Vakti geçiyor artık. Süleymaniye'yi o bayrağa devralacak bir İslam üniversitesi. En zeki evlatları orada okuyacaklar. Böyle mustarip kafalı, e, faille mef'ulü birbirinden ayırma aziyeti olanlar değil. Orada yani gerçek, ilmi derinliğe sahip olanlar, akademik kariyere bakmadan onlar hoca olacaklar. İşte o vadi, o mecra yeniden açılacak inşallah. İnşallah siz oranın ya talebeleri ya da hocaları olursunuz. Efendim kebair kevire, bunu anlatacaktık ama... Sizi fazla yormayalım. Estağfirullah ve ve rabbil